açık beyin my brain nöro Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit. Günaydın. Günaydın efendim, merhabalar. E, i̇şte duo e, yine karşınızda Tabii. Oğuz Tanrıdağ, Hakan Gürbit. E, şey, bir... E, Tam bir yerde kaldıydık değil mi? Üç tabii, nokta koyduk. Tabi. E... Geçen programda da bir yerde kalmıştın ötesine geçmeyi denemiştik. E, sanıyorum bağla bağlamaya çalışmıştık. Burada da. Ha. Yani nedir? Bu, bu, bu sanatçının tuhaf kafasını e, biraz nörolojik, nörobilimsel terminolojiye e, aktarmaya gayret ediyorduk. Evet. E, evet. Tabi burada ilginç şeyler var. E, zihinsel yoğunlaşmalar. Zihinsel e, üzerinde durmalar. Yani Sezan'ın e, bir elmaya saatler boyunca bakarken e, ne gördüğü meselesi. Şimdi bak iki şey enteresan gibi geliyor bana. Hani işte... E... Sayısız e, tür bu Terra gezegeni üzerinde yaşayan anlaşılan bir tek Homo sapiens e, yaratıcılık kapasitesine sahip e, değil mi çeşitli hominin e, türleri e, çıkmış hatta e, aynı türün bir variasiyosu e, Neandertal insan Homo sapiens Neanderthal. ...onun yaratıcılığına ilişkin... işte hani ...yanılmıyorsam herhangi bir delil yok... ...ama Homo sapiens, sapiens... Işte ...bundan... E, ...bilmem kaç on bin yıl önce... 30-40 bin yıl önce... ...Lasko mağaraları e, ne kadar geriye gider... ...yaratıcılığına dair örnekler var... E, ...ama yine karşılıklı konuşurken... E, ...ne diyorduk... ...biz vasat beyinlerin... ...tırnak içinde biz normaller... ...aslında... Ee, yaratıcılığımızı da bir noktada yitirmişiz sanki. Öyle ya. E, yaratıcılık için tuhaf bir beyne sahip olmak gerekiyor. <gülüyor> Sen geçen hafta şeyi örneğine verdiydin tam işte bir özel bir demans hmm. çerçevesinde tam da beyin harap olurken daha önce o kişide hiç olmayan bir e, kapasite ortaya çıktı. Kesinlikle. Ee, ve daha, daha önce elini fırça almamış e, bir yaşlı e, Hani muhteşem profesyonel e, resimler olmasa da e, kayda değer e, resimler yapmaya başlıyor birdenbire. Hatta bu insanlar için bir rehabilitasyon yöntemi olarak da giriyor. Eee ne gibi delillerimiz e, var bu bu beyinlerin normalden farklı olduğuna dair işte yani olağanüstü bunun bütün altyapısı keşfedilmiş ortaya konulmuş falan filan değil işte bir epidemiyolojik çalışmalardan söz ettiydik aynı sülalede e, şizofreninin ve yaratıcılığın çok olduğuna dair e, bir Kaliforniyalı çalışmacı, hint asılı, rama Örneğin sinestezi fenomeni üzerinde çok durur. Sinestezi ne? Belki şuradan başlamalı. Komplike beyinler, insan beyni gibi komplike beyinler bir modalite spesifik denilen bir bilgi işleme tarzına sahipler. Ne demek bu? Bilginin önemli bir bölümü çok daha ileride bilinçli farkındalıkta birleştirilmeden önce farklı algısal kanallar birbirine ilişki kurmadan işleniyorlar. Yani görsel kanal epeyce sofistike olduktan sonra işitsel kanalla işbirliği yapıyor. Dolayısıyla da işte bir uyaranın görsel ve eşitsel özellikleri birleşiyor. Ya da ya da dokunsal özellikleri. Galiba bir hastalık dolayısıyla ani veya kısa bir süre içinde serbestlenen bu yetenek veya serbestlenme... ...bu hastalık veya hastalık grupların dışında kalan ama yine de farklı olan beyinlerde özel çabaları gerektiriyor. Ha, onu diyeceğim yani bu bu özellik yani biz normallerin sahip olduğu bu özellik yani bilgi işlemenin ilk basamaklarının farklı algısal kanallardan birbirini kontamine etmeden birbirine bulaşmadan gitmesi bir tabir caizse high fidelity high five bir işleme olması normaliteye özgü bir şey. Oysa ki çocuklarda pekala var erken dönemde bu sinestezi denilen e, fenomen. Erişkin sinir sisteminde ortadan kayboluyor. Hmm. E, ne oluyor yani sinestetik e, bir algı? E, en sık görüleni e, farklı rakamları farklı renklerde algılama. Ama şöyle düşünelim işte e, öyle olabilir ki e, bir sesi farklı ses dizilerini duyarken e, renk algısının uyanması e, kişide. Anlaşılan sanatçılar arasında bu sinestetler oldukça sık görülüyorlar. En bilinenlerden biri Kandinsky mesela. Ünlü ressam Kandinsky. Hoş da deneyimleri var. Hoş raporlanmış bu 20. yüzyılın başlarında yaşamış olan işte daha Sovyetler Birliği öncesinin avantgard <gülüyor> ressamı. Ee, şeyi hatırlıyorum Aa, işte bir, bir Wagner senfonisi duyarken e, algıladığı e, renk biçimlerini aynı şeyi Beethoven'da algılamıyor çünkü Beethoven'ın entelektüel bir müzik yaptığını e, düşünüyor ve resmen işte farklı e, bestecileri dinlerken hangilerinin sinestetik algıya uygun hangilerinin olmadığını e, çıkarabiliyor <gülüyor> Sayısız sinestet sayıyor gerçekten. Rama Çandıran hani bir kendi hipotezine de destek ararken işte çeşitli şairler Rambo geliyor aklıma. Peki... Yani ne olmuş oluyor aslında şizofreniyi de bir, bir gelişimsel defekt olarak düşünürsek hani beynin gelişirken erken çocukluk döneminde beklenilen genetik kodlanmanın normal dediği duruma ulaşmaması yolundan sapması ve dolayısıyla da normalden farklı bir altyapı oluşturması. E madem çocuklukta normaldir bu gelişimde e, baskılanacaktır e, sinestetik beyin altyapısı bir kısım kişide gelişimsel bu defekt olarak kalıyor. Anlaşılan bu gelişimsel defekt e, yaratıcı grubunda sanatsal yaratıcı grubunda bir avantaj olarak e, kalmış oluyor. Evet. Bu, bu, bu anormal e, bağlanmış olan e, beyin paterni Tabii. Yaşadıkları dönemde e, yani bu özelliklerden dolayı hiç de iyi davranış görmüyorlar. Ben sinestetlerin özellikle diskriminasyona uğrayıp uğramadıklarından emin değilim. Şey yaparım bak yıllardır abi sınıfta. Sinestezinin bir gelişimsel defekt olarak şizofreniye yakın bir oranı olduğu söylenir. Yüzde bir iki. Hani bir yıl boyunca işte okuttuğum sınıfta yani şizofreni gizlenebilir bir şey değil. Bir iki tane çılgın çocuk çıkar. Ee, sinestezi bir enteresanlık olarak an anlatırım sınıfa. Ee, ve bir kişi de ben sinestetim hocam demez bana. Muhtemelen... E <gülüyor> Muhtemelen gizlenilen, e, mahcup <gülüyor> bir şekilde geride tutulan aslında ne, ne olacak ki ya? yani? Yani bile demiyorlar ya. E, yani işte eminim ki şey, e, mahcup bir şekilde gizlenilmesi dışında özel bir diskriminasyonu uğramanın gerekmediği bir durum e, sinestesi. Bunlara çok tuhaf davranılmıyor sonuç olarak ama bu insanlar, beyinlerinin bu, normal dışı bağlanmış biçimlerinin avantajını yaşıyorlar işte ki. yani bütün sanatsal yaratıcılık sinestezidir haşa bunu demeye çalışmıyorum evet. fakat öyle ya daha önce konuştuk bu beyinler bir tuhaf olmalı e tuhaflığın örneklerinden bir tanesi de bu bu sinestezi olmalı muhtemelen tabi farklı farklı örnekler var mesela e, yani e, kemikli suyunun ...kaşifini biliyor, bilir misin? Keşfeden adamı. Hayır, evet. Yani ben de okuduğum kitaplarla... öğreniyorum. Escoffer... E, ...denen Fransız... E, ...bu... ...olağanüstü bir katkı olarak giriyor... ...mutfağa, kemik ilgi suyu... ...yani yemekleri tatlandıran... ...ve insanların tat duyusu... ...üzerinden karar vermelerine... ...ve eee beyinlerine ödül ödül merkezlerine ödül sistemlerine hitap eden bir şey olarak yani bir kemiğin saatler boyunca kaynatılmasıyla ortaya çıkan suyun yemeklerin pişirilme sırasında kullanılmasıyla e, adamın bulduğu anormal tat jümrüşü yani, evet, değil mi? İşte bu kimyasal duyular, e, kokuydu, tattı. Evet. E, gerçekten de e, hani, e, homo sapiens de artık dış uyaranların fiziksel özelliklerini algılama değil de tam da böyle e, karardı, e, hatırlamaydı vesaire gibi kompleks kognitif işlevlerin bir bileşeni bir, olmuş durumdalar. E, müzik arası zamanımız geldi mi? Geldi galiba. Ee, peki bir antrakt verelim ee, Marian Faithful ve Kurt Weil üzerindeydik ee, Onlarla devam edelim ee, bu, bu kez de Alabama Song dinleyelim hadi We must find the next whiskey bar, for if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die, I tell you, I tell you, I tell you we must die. must say goodbye We've lost a good old mama And must have whiskey, oh you know why Oh moon of Alabama We now must say goodbye Of whiskey oh you know why oh show me the way to the next pretty boy oh don't ask why oh don't ask why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 Must say goodbye. We've lost our good old mama, and must have boys. Oh, you know why? Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost. you know why oh show me the way to the next little dollar oh don't ask why oh don't ask why for we must find the next little dollar for if we don't find the next little dollar i tell you we must die i tell you we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 Peki şey e, bu e, yaratıcının altında yatması gereken e, tuhaf beyinlere örnekler arıyorduk ve e, bir e, sinesteziyi bulmuştuk. Aslında şeyi düşün e, bu tuhaf beyine sahip olmayabilirsin yani gelişimsel bir sinestet olmayabilirsin Kandinsky gibi e, ve dolayısıyla Wagner musikisindeki e, rengi Beethoven'ın entelektüelliği yorumunu e, yapamayabilirsin ama e, bunu suni olarak yaratmak mümkün tabi. Evet, e, şimdi bazı bireyler migren ağrıları sinestetik ağrılar. Ama bazı bireylerde özel kimyasallarla yaratıyorlar bunu. Neymiş de, bütün halüsinojenler aslında e, en hafiflerinden işte. E, Kanabis ile popüler deyim esrardan başlayalım. En e, Kuvvetlisine, e, lizerjik asit diye etilaamiide gidelim Aslında e, özellikle elesti deneyiminin son derece renkli e, sinestetik deneyimler olduğu Anlaşılır as anlaşılan e, gelişim boyunca çocuğun sahip olduğu sinestetik potansiyel baskılanıyor ama iptal edilmiyor bir biçimde bir bir e, Yol blokları konuyor oraya. Ee, özel durumlarda, özel deneyimlerde o yol blokları ortadan kalkabiliyor. Örneğin bu, bu tür ilaç kullanımlarında, LSD gibi ilaç kullanımlarında. Niye? Ee, peki işte, ta değil mi? 50'lerin bit kuşağından işte 60'ların o saykodelyası hala günümüze kadar gelen özel bir ekipte bu e, halüsinojenlerin kullanımı son derece yaygındır. E, bu yüzden hani işte e, bu ilaç aşırı kullanımı yüzünden e, bu gruptaki olağanüstü yaratıcı insanların ömür beklentisi fazla olmaz. 28-30 yaşlarında giderler. Arkalarında olağanüstü eserler bırakmış <gülüyor> olarak. Ee, ne dersin? Şimdi buradaki e, biyolojik mekanizmalara sık sık dönüyoruz. Ve onları hatırlayarak e, çok daha önceden ortaya konmuş bir örnekle mesela girmek istiyorum solak solaklığın biyolojik mekanizmaları olduğu biliniyor ve erken çocukluk döneminde bir çocuğun solak olma eğilimi üzerine baskı kurulması çocukta ciddi öğrenme güçlüklerine ve giderek bazı davranış problemlerine yol açıyor diye biliyorum. Bu bir şekilde e, biyolojik olan var olan ve kendini ifade etmek isteyen bir mekanizmanın sosyal baskıyla e, biçimden çalışmasının bir tepkisi olarak ortaya çıkıyor. Burada da e, zihinleri sinestet olsun veya değişik mekanizmalarda olsun ama hasta kategorisine girmeden veya e, yani tanısal kriterlere uymadan özel yoğunlaşmaları gösterebilen işte Prost gibi sezen gibi İnsanların e, bir şekilde içlerinden gelen yaratı e, güdüsünü ortaya koyabilmeleri için daha toplum dışı, daha kendilerini sınırlayıcı bir yaşantı içinde olmaları gerekiyor. Bu da bir, bir şekilde biyolojinin kendine e, aradığı ve bulduğu bir alan olarak ortaya çıkıyor. Yani denetim kabul etmez bir şekilde... ...ortaya çıkıyor. Yani bu... E, ...böyle bir şey gözlemliyorum. İyi ki... ...biz bir yine... E, ...hep düşünüyoruz seni hani, ar ...aramızda bir... E, ...başka bir alana atıf oldun da... E, ...biz üçüncü kişi... E, ...olsa yavaş yavaş alışmalıyız... bir e, bunları unutmadan... ...alt alta yazıp bir evet. e, konuk çağırmayız... ...değil mi? Şey ne... E, Peki işte yaratıcılık bir tek sapiens'e özgü. Aslında bu program yetmeyecek. Tabii. Niye başka primatlarda yok ya da başka türde yok da bir tek homosapiens'te varı karşılıklı konuşabiliriz daha uzun. Ama aynı zamanda bu yaratıcılık da pek. Homo Sapiens'in de toplumsal barışıyla senin deminden beri vurgulamaya çalıştığın gibi e, pek de e, pek de hayır hak görüden bir şey değil. Yok bunlara. hayır. Da izolasyona, e, eğilimli şeyler. Aynı çılgınları izole etmek gibi. Tabii tabii. Yaratıcılıkta pek öyle kabul gören bir şey değil ama illaki de e, Homo Sapiens içinden çıkıyor. Üstelik de Üstelik de yani, yani insan kültürünü kuşaktan kuşağı da aslında bu yaratıcılar taşıyorlar nereden baksa. En başta söylediğinde oydu aslında bir yandan insanlık genel olarak bu yaratıdan büyük bir haz duyuyor, övünüyor ama yaratan tek tek bireyleri de katlanamıyor Kesinlikle. içine alamıyor izolat etmek eğiliminde oluyor e, bu kısmı da evet bir bir bir kimdir bir e, bir sosyologla konuşmalıyız belki bir bir e, politik bilimciyle konuşmalıyız falan e, bize düşen ve düşmeyen tarafların ama ne yaptık e, e, Elimizden geldiğince işte dilimizin döndüğünce yaratıcı beynin ne ölçüde tuhaf olduğuna bir takım e, mevcut verileri ışığında tartışmaya gayret ettik. Sen illaki dedin ki Sezan Elma'ya uzun uzun bakar ve biz de mel mel bakardık muhtemelen aynı Elma'ya. Muhtemelen adam farklı bir şey görüyor. Ama biz kendimize e, Elma'ya o kadar uzun bakma şansını tanıdık mı? Yani ben herhalde oturup bir haftada baksam, hayır, şey olur. Bence sosyal kategoriler biraz bunları engelliyor. Yani hep başından beri söylediğin normal insan. Al işte insan sen böyle. sen bir optimistsin. Yani ben ise kendimde bir herhangi bir yaratıcı potansiyel görmediğimden, o elmayı herhangi bir zaman diliminde, herhangi bir mekan diliminde farklı görmeyeceğimden eminim. Ama e, sıradan nesneler normal beyinlere normal gelişmiş normal tekamül etmiş beyinlere e, muhtemelen aynı görünüyorlar da e, işte yaratıcılık potansiyeli olan o e, bir azınlık grup e, işte, aynı nesneleri aynı farklı zaman ve mekanlarda muhtemelen farklı görüyorlar ve farklı e, ifade ediyorlar işte bunun üzerine uzun e, <gülüyor> bilebildiğimiz bilimsel literatür işte bir bir dizede aslında bol keseden fantazi ve edebi literatür var tabii ki. Hemen aklıma gelen şey Carlos Castaneda'nın Don Juan'ın hikayeleri değil mi? İşte şey hep mevcut görme biçimlerinin ötesinde bir görme biçimi olarak yine aslında Kuzey Amerikan derilerine özgü e, kimyasalları doğal kimyasalları mantarı vesaire kullanarak onun ötesine geçip aslında dünyanın nasıl olduğunu görme üzerine bir, bir dizi literatürdür. Peki şey, e, eli bizi kovacak birazdan. Evet ben şunu söyleyebilirim yani bu kısa incelememizden bir kere özel zihin alanları üzerinde durabilmeyi kendi hayatları adına hayatları bahsine. Göze alan bir insan grubu var ve mutlaka hasta olmaları gerekmiyor. Fakat bir yoğunlaşmaları var. Bir tür meditasyon gibi bir şey bu. Ne evet, büyük bedellerde ödüyorlar bunu. Evet, hay işte. kendi hayatlarında bedeller ödedikleri gibi hemen hemen hiçbirisi kendi yaşadıkları dönem içinde e, peygamber kabul edilmiyorlar. Evet, artı ee, bir de bir de bir, bizi ıı, ıı. genel olarak abart ediyorlar. Ve çoğu işte e, çok büyük zorluklar içinde yaşayıp. ...fakru zarar ...zaruret içinde... E, ...hayatı terk ediyorlar... ...neden sonra... ...daha ileriki dönemin bir zihin yapısı... ...onları kendi içine alabiliyor... ...dedik... ...ve... E, ...ben seni iki hafta kadar... E, ...yalnız bırakacağım... ...bu programı e, devam ettirecek misin... E, ...şeyini belki de... E, ...bunu söyleyelim ve gidelim artık... ...gerçekten eli bizi kuracak... ...bir şeyler yapacağız... Aynı minimalde mi devam edeceğim bir, bir konu değiştirecek misin? Ne dersin? Ee, yine sanat dünyasından. Sanat e... dünyasından haberlerle evet. Oğuz Tanrı'da önümüzdeki evet, hafta vermeye göreceğiz. çalışacağım. Ee, yani şey, verimli bir alana girdik diye düşünüyorum ben de. Peki hadi e, hoşçakalınız efendim. Hoşçakalınız. Açık Beyin nöro felsefe nöroekonomi nöropolitika nöros sanaat hazırlayan ve sunanlar, Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit.